Oh be, Ali bana bir ay önce TEDx Reset 2015'te konuşur musun dediğinden beri karın ağrısından kurtulamamıştım. Geceleri uyuyamıyordum, çıktım ya şimdi rahatladım. Nasıl olsa gerisi gelir. Ali sağ olsun benden fikri yakalama oturumunda konuşmamı istedi. Ben en çok bu oturumda konuşmak isterdim. Çünkü bu sürecin içinde beni en çok heyecanlandıran, en çok ilgilendiren, en çok böyle kalbimin pırpır attıran şey o fikir oluşturma kısmı hani ideation dediğimiz şey hani şu aha Ali de kullandı bu lafı niye aha diyoruz ya aha diye bir kelime var mı? Bu Amerikanca bunun Türkçesi nedir? Ha bir de ha var bir de a bakın çok ilginç a ve h kullanılıyor hep. Yani bunun fikirle bir alakası var galiba. Bu aha anı var ya, ya da ha anı var ya, yani böyle bir aydınlanma anı, sırtınızdan aşağı böyle soğuk soğuk terlerin döküldüğü bir an, elleriniz terliyor, böyle ne bileyim hormonlar falan çalışıyor, nöronlar biraz aşktan bahsediyor gibiyim değil mi? Bence çok benzer duygular uyandırıyor insanda bir fikriyle ilk defa tanışmak. Dolayısıyla ben bu konuya biraz kafa yordum, biraz da meslek icabı, öğrencilerle hani... ...fikir geliştirme süreçleri içinde bulunduğumdan çok yaygın gördüğüm fikir mitleri üzerine bir kurgu yaptım. Yani birçok insanın düşündüğü, inandığı, ben dahil, benim tanıştığım insanlar ama aslında doğru olmayan mitler. Birinci mitimiz, şöyle bir resimle başlıyorum, çok meşhur bir tablo, Andy Warhol biliyorsunuz. Herkes hayatta 15 dakikalığına meşhur olacak, bu da benim 15 dakikam belki. Ama <gülüyor> bu benim versiyonum, herkesin bir tane il fikri olacak... Hiç unutmuyorum annemle ilkokuldayken konuşurken anne niye işte böyle ben yeni bir şey düşünemiyorum falan dedin de bekle oğlum iyi bir fikir gelecek senin de aklına dedi. Ve ben iyi bir fikir bekliyorum. Ya ilk defa size itiraf edeceğim benim yüksek lisansım yok biliyor musunuz? Ben lisanstan sonra doktoraya devam ettim. Niye biliyor musunuz? Hocama gittim hocam dersler bitti dedim şimdi ne yapacağız? vallahi dedi işte master tezi yazman lazım ya da direkt doktoraya devam edebilirsin. Şimdi gittim düşündüm ulan master tezi ya benim bir tane iyi fikrim varsa... Onu da master'a kullanırsak doktoraya ne yapacağız sonra? <gülüyor> Bakın benim rezümeme master görmezsiniz. Tek kurşunum olduğunu düşündüm o zamanlar. Ne kadar safmışım. Şimdi bakıyorum ya işte yeni bir ders açayım, yeni bir yüksek okul başlatayım, kitap yazayım, blog yazayım, liselere yetkinlik eğitimi vereyim, girişim fabrikası zincirleri açayım. Yani derler ya çok fazla fikir ve çok az zaman. Vaktimiz yok bütün fikirlere yetişmeye. Dolayısıyla rahat olun. İyi fikirler çok gelecek size. İkinci mitimiz, fikir borsası. Çok iyi fikirler, işte mükemmel fikirler 1 milyon, çok iyi fikirler 100 bin. Burada kötü fikir yok gördüğünüz gibi. <gülüyor> Kötünün iyisi fikirler 10. Böyle bir inanç var ortalıkta. Bana gelip de hocam çok iyi bir fikrim var, sana satmak istiyorum diyen öğrenciler oldu. Gel bu fikri götürelim, bir melek yatırımcıya satalım diyen öğrenciler oldu. Onlara biraz üzülerek söyledim. Ya kusura bakma ama fikrim bine bir para. Değeri sağlayan şey icraattir. İcraat yoksa değer yok. İcraat dediğimizde fikrin yanına takımı koyacaksın, teknolojiyi koyacaksın, finansmanı koyacaksın ve piyasayı koyacaksın. Ancak o zaman değer yaratacaksın. Bununla biraz bağlantılı başka bir yanılgı. Belki biliyorsunuzdur bu Kurt Cobain şarkısını Man All the World aslında orijinali David Bowie'dir. Başka bir örnek, Shinedown'dır. Nothing Compares to You. Bu da bir Prince şarkısıdır aslında ama kopyaları orijinallerinden çok daha tanınan, meşhur şarkılar. Orijinali makbul diye bir saplantı var. Aranızda Altavista diye bir arayıcı kullanan var mı? Altavista. Yıl 1995. Ne oldu Altavista'ya? Yıl 1995, Netscape 2.9 milyar dolara halka arz edildi. Yıl 2000, AOL'ye 10 milyar dolara satıldı. Bugün nerede Netscape? Bugün ne kullanıyoruz? Google kullanıyoruz. Google peki kaçıncı arama motoruydu? 21. arama motoruydu. Fikrin orijinal olması ancak bu kadar önemli işte. Tek örnek bu mu? Hayır, çok örnek var. Blockbuster piyasayı değiştirdi çünkü o pahalı DVD'leri artık kiralamak zorunda kalmıyorduk. Pardon, satın almak zorunda kalmıyorduk, kiralayabiliyorduk. Arkadan Netflix geldi, ben de aynı şeyi yaparım ama bir hafta tutacağına ben sana bunu ile göndereyim, sen bana geri gönder, daha hızlı çeviririm. Yeni bir iş modeliyle geldi. Ondan sonra yavaş yavaş da internetten kiralamalar başladı. Blockbuster, ya bunlar ne yapıyor falan derken baktık, bugün ortada Blockbuster yok. Netflix babalar gibi yoluna devam ediyor. Kendi sektörüm, Bologna Üniversitesi, 1088 yılında kuruldu. Bugün ilk 100 üniversite arasında var mı? Yok. İlk 200'e... Eh ancak girmeye çalışıyor. Türkiye'nin ilk üniversitesi İstanbul Üniversitesi 1933 yılında kuruldu. Ama sonradan daha farklı bir modelle gelen, Amerikan modelini kullanan üniversiteler bazı alanlarda İstanbul Üniversitesi'ni geçtiler. Ondan da sonra iş modelinde değiştiren bazı vakıf üniversiteleri yine İstanbul Üniversitesi'ni geçtiler. Dolayısıyla hani first mover advantage denir ya ilk adım atma avantajı her zaman geçerli değil. Bir tane daha örnek vereceğim. Coursera'dan bahsedildi, Udacity işte edX'ten bahsedildi. Fathom.com'u hatırlayan var mı aranızda? Bunların babası 2000 yılında Columbia Üniversitesi milyonlarca dolar döktü bu uzun mesafeli eğitime. Ama bir şey unuttular. Aslında eğitimin değeri yok. Değeri olan şey diploma. Diplomayı veremiyorsan kimse senin eğitimine para vermiyor. Milyonlarca dolara çok güzel bir şey öğrendi Columbia Üniversitesi ki esas değer verilen şey diploma. Dolayısıyla yine burada da orijinalin önemli olmadığını gördük. Önemli olan nedir? Zaman önemli, yer önemli, uygulama önemli. Ee, hani fikrim orijinal değil, olsun. Buyurun işte gitti gidiyor, ne yaptı? eBay'i kop eBay kopyaladı, Türkiye'ye getirdi. Ondan sonra döndü eBay'e sattı. Gayet başarılı bir girişim. Şu ana kadar Türkiye'den çıkan... <gülüyor> Yani gülüyorsunuz ama ben girişimcilere bunu öneriyorum. Ya illa orijinal fikir peşinde olmayın kardeşim diyorum. İspatlanmış fikri getirin Türkiye'ye. Çünkü getirdiğiniz zaman lokalize etmek için zaten bir sürü orijinallik yapmanız gerekecek. Gitti gidiyor birebir kopyalamadı ki bey Türkiye şartlarını uydurdu, üstüne koydu. 220 milyon dolara sattılar. Şimdi inşallah ondan daha büyük bir satış bekliyoruz. Eli kulağında yakında ama şu ana kadar Türkiye rekoru bir orijinalde değil bir kopyada. Dolayısıyla uygulama önemli. Benzer bir mit, öğrencilerden en çok gelen şikayet. Ya hocam, çok iyi bir fikrim var ama söylemem. <gülüyor> Nasıl yani? Hocam çalarlar. O zaman hadi bana Evallah diyorum, gidiyorum. Hocam bir dakika, ısrar etmeyecek misin? <gülüyor> ben söylemek istiyorum ama çalarlar diye korkuyorum. Ya, ya çok zor bir şey buna ikna olmak ama... Güneşin altında yeni hiçbir şey yok arkadaşlar. Sizin aklınıza bir fikir düştüyse aynı fikir Endonezya'da da birinin aklına düşüyor. İsveç'te de birinin aklına düşüyor. Hani internet benim fikrimi çaldı. Herke ya Facebook'u ben zaten düşünmüştüm abi Twitter'da. Ama benimki 150 karakterde şöyle dolu dolu küfretmek için 150 karakter gerekiyordu. Onu 140'a indirdi Amerikalı zengin oldu. E, yok böyle bir şey. Yeni orijinal diye bir fikir yok. Dolayısıyla çalarlar diye dertlenmeyeceğiz. Çünkü e, sahiplenmek için icraat et. İcraatte bulunmamız lazım, hareket etmemiz lazım. Çalarlar diye fikriden bahsetmemek, fikrinize yapabileceğiniz en büyük ihanet. Bol bol fikri paylaşmanız lazım ki fikir gelişsin, güzelleşsin, büyüsün. Benzer bir mit daha. Bugün bir bankanın eğitim akademisinin danışma kurulundaydım. Şu klavyeyi gördüm orada, bu resmi gördüm. Bankanın kullandığı ilk klavye. Bildiğiniz Q klavye. Buradaki inovasyon ne biliyor musunuz? Yazma işini mekanize etmek. Dolayısıyla çok önemli bir iş yapmış. Ama klavyenin neden Q'nun, W'nun, E'nin, A'nın, Z'nin oralarda olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani mitoloji bu aslında ama bana da inanılır geliyor. Satmaya çalışanlar bak ne güzel yazıyor. Typewriter hepsi birinci sırada. Adam harfleri aramadan typewriter'ı birinci sıradan basabilsin diye diyorlar. İkinci bir mitoloji. Bunu kasten böyle yapmışlar ki, e, daktilograflar çok hızlı yazmasın, şu kalkıp kalkıp vuran kafalar var ya, onlar birbirine karışmasın. Yani kasten kötü tasarlanmış bir klavyeden bahsediyoruz. Buradaki MIT ne peki ve bu klavyeyi biz aynen aldık şu anda, laptoplarımızda kullanıyoruz, bilgisayarlarımızda kullanıyoruz. Buradaki MIT, iyi fikrin kötü fikri kovacağı MIT'i. Yani benim fikrim daha iyi, demek ki benim fikrim çok para yapar, başarılı olur, kazanırım. Böyle bir şey yok. O Q klavye dediğimiz şeyde ağırlık sol elde ve vuruşların sadece %20'si orta sırada. En rahat olduğumuz orta sırada ve parmaklar arasında dağılım da son derece dengesiz. 3-4 parmağa çok ağır yük biniyor. Ha, bunu değiştirmişler, düzeltmişler endüstri mühendisleri. Dvorak çıkmış, arkasından Kolmark çıkmış, mükemmel tasarımlar yapmışlar, 2 misli hızlandırmışlar. Ama bunu kullanan insan sayısı %2'nin 3'ünü altında. Çünkü network effect dediğimiz şey var. Bir kere dünya bu sayı, Q klavyeyi satın almış. Sen duvarak öğreniyorsun, arkadaşının makinesini kullanman gerekiyor. Hadi bakalım Q klavye. Dolayısıyla geçemiyoruz. Aynı sebepten dolayı Amerika metrik sisteme geçemiyor. Dolayısıyla bir fikrin daha iyi olması, başarılı olmasını getirmiyor. Böyle bir ön şartla da yola çıkmamak gerekiyor. Altıncı mitimiz fikir gurusu. Bu filmi daha Türkiye'ye gelmedi anılmıyorsa ama yakında gelecek. Fikir uzmanları olduğunu düşünüyor öğrenciler. Ve gidiyorlar fikirlerini danışıyorlar. Hani ne düşünüyorsun bu fikir hakkında? Fakat maalesef özellikle Türkiye'de, bakın ben başka ülkelerde de girişimcilerle bir araya geldim. Özellikle Türkiye'de fikir uzmanlarından çok fikir katilleri var. Aa, o zaten var ya, sen mi yapacaksın? Ya da ben onu düşünmüştüm. Olmaz o. Bunlar fikir vakumları, fikir hırsızları, fikir esas hırsızlar bunlar. Çünkü sizin o kendinize güveninizi çalıyorlar. Sizin bir şeyler yaratma isteğinizi öldürüyorlar. Dolayısıyla fikrinizi birine danışırken çok fazla önem vermeyeceksiniz onların ne dediğine. Çünkü en uzman diyebildiğimiz insanların bile söyledikleri şeylerin birkaç tanesine göz atalım. Yok işte hiç kimse evine bilgisayar alması gerekmeyecek diyor adam. E, bu arada deck battı şu anda, <gülüyor> batmış durumda. E, 32 bit operating sistemimiz olmayacak diyor bilgeç, şu anda 64 bite geçmiş durumdayız. Apple öldü diyor adam, 730 milyar dolarlık bir şirket. Iwatch piyasa beğenmedi diye 35 milyar piyasa değeri düştü, Türk Hava 4.5 milyar, yapın size bunu. Battı, öldü dediği şirket. E, yok işte hiç kimse e-commerce kullanmaz diyor Time Magazine. Ve böyle gidiyor. Dolayısıyla hani bu adamlar bile bu kadar... Devasa hatalar yapabiliyorlarsa uzmanların bizim fikrimiz hakkında ne dediği o kadar önemli değil. Biraz daha inatçı ve azimli olmak gerekiyor. Son mitimize geldik. Bu da biliyorsunuz Rodin'in Düşünen Adam heykeli. İlk gördüğümde çok etkilenmiştim ve burada sadece estetik güzellik değil bir e, ruhani bir mesaj olduğunu düşünmüştüm. Yani posture şu olmalı sağ el, sol diz, sol şöyle falan düşünülmeli. Oturdum düşündüm falan böyle fikrim gelecek, fikrim hiçbir şey gelmiyor. Bir cin falan peri anlattılar, cini bekledik, periyi bekledik, o da gelmedi. Buradaki mit de şu, fikir üretimi bireysel bir aktivitedir. İyi bir fikir için çok düşünmek gerekir. Fikir de bir ilham perisinden gelir. Oturuyorum, bekliyorum, fikri gelecek. Bunun tam tersi, fikir üretimi bir grup aktivitesi. Fikirler grup bilincinden, grup zekasından çıkıyor. Dolayısıyla fikrin çıkacağı ortam aslında bu. O düşünen adamı ikili değil, bir kahve. Bakın orada şu üç tanesi oturmuşlar, sol taraftaki üç tanesi bir iş konuşuyor. Arkadaki iki tanesi yeni bir operadan bahsediyorlar. Ee, i̇şte orada bir tane adam, o evet garson kıza sarkıntılık yapıyor, <gülüyor> fazla bir şey değişmemiş. Şu adam da kahveyi yönetenden bir, burada ben bir düğün yapmak istiyorum ya da bir işte e, felsefe günü düzenleyeceğim falan. Fikirler böyle ortamlardan çıkar. Dolayısıyla... Starbucks'a gittiğiniz zaman Amerika'da özellikle San Francisco'da veya Boston'da, New York'ta insanlar sürekli iş fikirleri konuşurlar kendi aralarında. Ve sürekli birbirlerinin fikirlerini geliştirmeye çalışırlar. Bu tam anlamıyla bir takım aktivitesidir. Dolayısıyla ortak çalışma merkezleri bu kadar önemlidir. Birlikte başarmanın bu kadar geri olduğu bir kültüre bunu anlatmak çok zor oluyor ama arkadaşlar yapacaksanız beraber yapacaksınızı anlatmak gerekiyor insanlara. Kuluçka merkezi bu yüzden önemlidir. Birazcık da yaratıcılık yönetiminden bahsedeyim. Böyle bir şey yok aslında. Yaratıcılığı yönetemezsin. Yaratıcılık için yönetebilirsin ancak. E, yaratıcılığın ortaya çıkacağı alanları oluşturmak. O da aslında bizlerin işi, eğitmenlerin işi. Aslında Dilek hocam bunun ne kadar iyi yaptığını gördükten sonra buraya çıkıp konuşmak epey zor oluyor benim için ama. E, bir iki tane hikaye ben anlatayım size. E, i̇kisi de benim başımdan geçti. Öğrencilerden bir tanesi geldi, üniversiteyi açmışız. Birinci yılın sonunda, hocam üniversitede kahve makinesi yok, ben kahve makinesi koymak istiyorum dedi. Buyur koy oğlum dedik, gitti bir şirketle anlaştı, baktım tamamen yüzde üzerine çalışacak, sorun değil. Eyvallah, ilk gün kahveyi getirdi, hocam buyurun kahvenizi. Aradan birkaç ay geçti, hocam bir anlaşmazlık çıktı aramızda, ne oldu? Ya işte onlar benim para hesabını karıştırdığımı iddia ediyorlar. Ben de onların malları zamanında getirmediğini düşünüyorum. Beni dava ediyorlar. E niye dava ediyorlar Semih'cim? E ben bir yanlışlık yapmışım. Üniversite adına kontrat imzalamışım. Böyle bir hakkım yokmuş benim meğerse. Ha, peki buyur, üniversitenin avukatını al git. Problemi çözün. Şirkete gittik, ya yapmayın etmeyin bu çocuk, tazedir, yenidir. Hadi iki ay daha kalın, ondan sonra çıkın. Tekrar geri geldi. Bak dedim Semih, yine başlıyorsun. Bir kere daha dene. Bu sefer tamam hocam dedi. Dışarıdan kiralamıyorum, kendim işi yapacağım. Bir tane de ortağım var. Ortakla, ortaklık sözleşmesi imzaladın mı Semih'cim? Hocam ne gerek var biz Türk çocuğuyuz el sıkıştık. Peki aradan bir ay geçti Semih tekrar geldi. Hocam dedi adam ben parayı koydum sen de emeğini koyacaksın diyor hiç çalışmıyor. Oğlum dedim sözleşmeye yazsaydım bunları bu sorun çıkmazdı başına. O problemi de atladık ondan sonra iş yürüdü yürümeye devam ediyor falan. Geldi bana hocam dedi ben kızlar tuvaletine ped otomatı koyacağım. Adam otomatlar kralı olma yolunda hızla ilerliyor. <gülüyor> Erkekler tuvaletine ne koyacaksın Semihcim diye sormadım hiç. <gülüyor> Aradan biraz daha zaman geçti. Hocam bana bir kart bastırır mısın? Ne oğlum? Ben Samsun'a gideceğim. Televizyonda program gördüm. Adamın biri simit otomati yapmış. Onun İstanbul bayiliğini alacağım. <gülüyor> Hayatımda defa harfi takım elbiseyle ve çantayla gördüm. Samsun'a gitti. Hadi bakalım dedim. Bir yandan da hani olacak iş mi bu ama adam geri geldi. Hocam İstanbul, Ankara ve İzmir'e aldım dedi bravo ondan sonra geldi ama dedi otomatları yapmak için paraya ihtiyaç var abi dedim bende para yok ama sen bu üniversitede olup da parası olan birisini tanıyor musun Semih'cim <gülüyor> böyle bir resepsiyon gibi bir şey var anladım hocam dedi aradan bir saat geçti Hüsnü Bey geldi yanıma ya adam beni tuvalette sıkıştırdı benden para istedi <gülüyor> ondan sonra bana geldi ben bankalara girmek istiyorum beni bankalara girmekte destekle bir telefon ettik işte bir tanıdık bankaya çay e, şeyini makinesini çay hizmetini servisini kaldırdılar ve e, bu otomatlardan koydular. Yani banka da karlı çıktı. Çalışanlar da memnun. Bedava esnekler zaman çay kahve içiyorlar. Çocuk da para kazanmaya başladı. Hocam bir haftada üniversitede 3 ayda kazandığımı kazanıyorum demeye başladı. Şimdi buradaki hikaye bakın çocuğa doğru yolu baştan göstermeye kalksanız çocuğun aslında yaratıcılığına Ket vuruyorsunuz, çocuk sizin memurunuz haline geliyor. Ben bilmiyor muydum onun o hataları yapacağını? Ama o hataları yapmasına izin vermek gerekiyor. Hatayı yaptığı zaman, düştüğü zaman tekrar kaldırıp yola devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bir sonraki dönem bir çocuk geldi. Hocam ben bir para bozma makinesi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kahveye makine yok dedi. E, oğlum dedim peki nasıl para kazanacaksın? 10 lira koyacaklar, 9 lira vereceğim ben dedi. <Gülüyor> Öğrencilerle konuştum Umur'u dedim müşteriyle gitti geldi. Hocam dedi makineyi kırarız diyorlar dedi. Peki nasıl para kazanacak? Hocam reklam alacağım o zaman dedi. Reklamcılarla konuştun mu dedim. Gitti geldi. Hocam ayda 50 lira veriyorlar dedi. Peki ne yapacaksın dedim. Ben bir daha düşüneyim dedi. Gitti geldi. Hocam ben bunu web posa çevirmeye karar verdim. Web üzerinden kartla yapacağız. karda yükleyeceğiz dedi. Aa bak şimdi bir yerlere geldin. Sonunda da bu akbil gibi bir şey yaptılar. İşi oraya bağladılar. Buradaki ana fikir ne? Çocuğa şu söylenebilirdi. Oğlum senin para bozma makinesi işin ne? Dersini çalışsana sen. Ya da biz büyükleriniz bunu düşünürüz. Siz kendi işinize bakın. o olmaz. Çünkü bunları söylediğiniz zaman çocuğu söndürüyorsunuz. Türkiye'de eğitimcilerin maalesef yaptığı da bu. Çocuklara alan vermek lazım. Bırakalım hata yapsınlar. Bırakalım öğrensinler ve fikirler yavaş yavaş gelişsin. Fikirler çok kırılgan. Onları böyle pamuklar üzerinde tutmamız gerekiyor. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Fikir sembolü ampul veya bomba kullanılıyor Türkiye'de. Bomba bir defa patlıyor, yok ediyor. Ampul bir defa aydınlanıyor. Açıyorsun, kapıyorsun, bitiyor. Ben bunların doğru semboller olduğunu düşünmüyorum. Bence fikir sembolü, fikrin organik olduğunu temsil eden bir fidan. Çevresiyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve değiştiğini belirten bir fidan. Fikir fidanlarınız bol olsun, fidanlarınız ağaç olsun, ağaçlarınız meyve versin. Teşekkürler.